Ben barış, ben barışım, ben insanım, dinim İslam, barışa esenliğe teslim, kullara kulluktur reddim, kölelikten özgürlüğe devrim. Ben Müslümanım, düşüncem, eylemim, barışa İslam'a teslim. Düşüncede ilkem, kullara kulluk etmem. Eylemde ilkem, kendime, başkalarına asla zarar vermem. Görevde ilkem, sevgi, saygı insana, paylaşım insanlarla, sahip çıkmak insana, yetime, fakire, yoksula, hakları elinden alınanlara, insanca insanlık adına. İdealde ilkem, birlik ayrılıktan öte, Sevgim kinlerden öte, Adalet zulümden öte, Paylaşım çıkardan öte. Sonsuz sevgim Allah'ın yarattıklarına, Sonsuz saygım bütün farklı yaşamlara, Sonsuz paylaşım Allah'ın insana sunduklarında. Ben barışım, savaşım yok Allah'la, Savaşım yok insanlarla, Kavgam barışı korumaya, Kavgam bütün haksızlıklara, Kavgam haksız davrananlarla, Kavgam insanla savaşanlarla, Kavgam Allah ile savaşanlarla, Kavgam insanca insanlık adına. 12 Ekim 2007, Sparta, Mehmet Çoban